Bu asıl zaten mevzu Maide 44'deydi. Oradan başladı zaten. Onun evet. dışında tabii yine tekfir mevzuları vesaire onlar konuşulur inşallah ama ben öncelikle sizin çünkü akidenizi bilmediğim için bu noktada gerek tekfir meselelerinde olsun. yani Sadece duyarak biliyorum. O yüzden ben genelde duyarak itibar etmem yani. Çünkü evet. insanlar milletin kabulini tahkik etmeden fıkh etmeden böyle böyle anladı diye insanlara sunuyorlar. O yüzden ben kendim duymadığım müddetçe hüküm veremiyorum. O yüzden ben sizin ağzınızdan duymak isterim. Mesela bu Maide 44'ü nasıl anlıyorsunuz? Yani Maide ee, 44. Ondan sonra nasıl anlamanızdan ziyade evet. nasıl tatbik ediyoruz? Günümüzde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimlerin, parlamenterlerin değil bak. Evet. Hakimlerin kafir olduğuna inanıyoruz Maide 44 ile. Evet. Yok, e, kişilere tatbik etme noktasında değil de hüküm beyan etme, yani hüküm beyan etme bağında. Orada küfrün büyük küfür olduğunu, Hı -hı. E, her kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise. Evet. bir küfür işlediğini bir başkasıyla küfür, hükmederse ikinci bir küfür çeşidi işlediğini, teşride bulunursa üçüncü bir küfür çeşidi işlediğini ben buna inanıyorum. Ee, o bir, iki, üçü bir daha söyler misin? Ben tam anlamadım. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise hı hı. E, küfür çeşitlerden birini yaptığına büyük küfür. Evet. Tabi tabii büyük hı hı. Yani bunların hepsi büyük küfürdür benim inancıma göre. İkincisi? İkincisi bir başkasıyla hükmetmesi, üçüncüsü ise teşride bulunması. Ha, üçüncüsü de bulunması. Evet. Ee, o zaman şöyle mi e, anlıyorsunuz? Yani ehl-i sünnet halimleri de bunu böyle anlamışlar. Aynı şekilde. Yoksa ihtilaf var mı ehl-i sünnet halimleri arasında? Şimdi, öncelikle kavlül üleme bizim için hüccet değildir. Anladım. Ee, hüccet bağında değil. Hani sen nasıl bakıyorsun diye. Yani, çoğu yanlış anlamış. Hı hı. Tefsirlere baktığımız zaman çok... Ciddi hatalar var. Ee, bu ait yanlış bu anlayanlar var yani. Tabii tabii Ülkesi çok ciddi de, hatalar he. var. E, yani, yani mesela sizin gibi söyleyen hangi inkar şartı mesela? bu. İnkar şartına getirmişler. He. Ben önce şunu söyleyeyim. He. İşin aslı alınmayın da yaşınız kaç bilmiyorum. He büyükseniz he. bir kardeş, küçükseniz bir abi he. olarak dinlemenizi isterim şu birkaç dakika içinde söyleyeceklerimi. He. Ben üç tartışmanızı dinledim sizin. Evet. Üç tartışmanızı. Üçünde de sizin savunduğunuz benim savunduğum. Hiç fark yok. Hı. Yani aynı tartışmayı ben yapsaydım, evet, sizin söylediklerinizin evet. bir artı veya bir eksiği evet, fark evet. etmez. Aynısını ben söylerdim. Ama o tartışmalardaki tartışma demeyelim de münazara, konuşma diyelim. Evet. Üslubu ben hiç beğenmedim. Hı hı. Yani karşıdakini sıkıştırmak, köşeye almak, yani bir boks maçındaki gibi köşeye alıp vurayım, vurayım. Ben yanlış anlamış olabilirim. Evet. Sizi ben bunu 5 arkadaşıma daha dinlettim. Sizin isminizi bilmeye. Hı hı. Bu arada sesim geliyor değil mi? Ha geliyor geliyor Hadi. Bir tanesi, bir tanesi sizi çok seven bir arkadaş. 5 arkadaşından. Yani. yani ben ön yargılı mı yaklaşıyorum diye. Yani ee, şunu diyeceğim, böyle yapmayın deme haddim yok da size. Bizim konuşmamız bu şekilde cereyan edecekse hiç başlamayalım. Çünkü size karşı hüsnü zannım var benim. Evet. Bu bozulmasın. Tamam. Bu bozulmasın. Yani üstün zannım var bu bozulmasın ya da ya da bu konuyla ilgili e, siz anlatın ben dinleyeyim sadece. Evet. Daha sonra ben sizin yanlış olduğunuz veya tasdik etmem gereken yerler varsa orayı konuşayım. Evet. E, evet, ama evet. bir Abduraziz Bayındır'da olduğu gibi bir o çok cahil bir adamla konuşuyorsunuz. İman amel midir, değil midir diye. E, hatta siz de dediniz böyle cahilleri getirmeyin filan diye hatırladığınızı bilmiyorum. Bu şekilde cedan ederse anı. dediğim gibi hüsnü zannımız bozulmasın. Tamam, evet. Yani hayra vesile olmaz. Tamam. E, ama ben öncelikle şunu söyleyeyim tabi de. Mesela evet. Abdülaziz Bayındır'la mesela bir konuşmamı dinlemişsiniz. Evet. Orada ne gibi mesela bir e, mesela, şey yaptınız? Mesela mecazın tarifini siz tam yapacağınızda hocam mecaz nedir biliyor musunuz dediniz. Tamam. Baktınız yapamayacak tarifini. Mecazın tarifini yapamayacak. Evet. Bu sefer siz orada bunu anladınız, üstüne üstüne gitmeye başladınız. Hocam mecazın tarifini bir yapın. Adam diyor ki siz yapın. Bilmedi ortaya çıktı. Adam mecazın tarifini yapamıyor bakın. Evet. Siz hala yani ha bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız şeklinde üstüne üstüne gidiyorsunuz, tamam mı? Evet. Ee, ben ben bir olsam, ama ben olsam ben olsam evet. karşımdakinin bilmediğini gördüğüm an hemen susar, ben tarifini yapar ona öğretirim. Çünkü karşılık konuşma bu şekilde olur. Yani böyle olması gerekir ya da ha benim diyeceğim önemli değil. Abdülaziz Bayındır benim çok sevdiğim bir adam falan da değil. Evet. Şunu da söyleyeyim. Üç konuşmada, üç nokta yani bütün sözlerinize katılırım. Evet. Onunla, o söylediklerinizi yazsanız ben altına ismimi evet. yazar, yayınlarım yani. Hiç fark etmez. Tamam ama şunu evet. söyleyeyim. Ee, evet. Murat kardeş bak burayı beyan etmek istiyorum Allah'cığım. Şimdi bu bizim Abdülaziz Bayındır'la konuşmamız hani dediniz ya işte siz ona sormuşsunuz mecazı. O bilmiyor. Yani biz Abdülaziz Bayındır'la bunu konuşurken o hakikaten mecazı tamam bilmiyordu. O ayrı bir da. Hakikaten e, yani Abdülaziz Bayındır ben bilmiyorum dedi de mi ben üzerine gittim? Hayır bilmedi hemen anlaşıldı zaten. E peki ama. Bu... Bilmiyorum diyemedi. Ama diyemesi bir edersen... O bunu gösteremedi. Tamam, yani doğru. bu erdemlilik ben bunu bilmiyorum senden öğrenmek istiyorum deme hı. erdemliliğini gösteremedi. Hı hı. Ha. Onun erdemliliği benim umurumda değil. Şu an evet. onunla konuşmuyorum. Sizinle konuşuyorum. Ha, sizin evet. yapmanız gereken bence, bence orada hemen şey yapmaktı. Ee, Baktınız adam bilmiyor yani. Üstüne gitmeye gerek yok. Bakın bu böyle böyle ben öğreteyim direkt evet. Direkt öğretmekti. Çünkü amaç öğretmek değilse, öğrenmek değilse niçin konuşacağız ki? Bak şunu söyleyeyim. Ee, ben bir kere buraya katılmıyorum ama uzatmaya gerek yok yani inşallah. Tamam, gerek yok. Ben buraya katılmıyorum çünkü bunun ön mukaddimesi vardı. Ondan önce bizim bir gün bir konuşmamız vardı. Onda bazı şeyler oldu ona bina. Yani. İşte düşün ki yani sen bir insana e, bir tayfayı alıp küçümsüyorsun. Onlara cahil diyorsun. Tamam mı? Çünkü o, bir gün önce öyle bir şey yaşadık biz onunla. E, işte selefe laf atması falan. O yüzden onları açmak istemiyorum ama bunun ön mukaddimesinin olduğunu bil inşallah. Bundan dolayı ben onu yaptım. İki, ben, ben Abdülaziz Bayındır'a tebliğ amaçlı konuşmadım onu da açık açık söyleyeyim ama bunun sebeplerini uzatmaya gerek yok yani o zaten bizim gerek normal. yok tabii gerek yani o, yok yani ama ben ama sadece ama yani ben ona tebliğ amaçlı yapmadım bu bir evet. ikincisi e, on, üzerine gitmemin sebebi bir gün önceden bir şeyler oldu bizim konuşmamız e, çünkü belki dinlemişsen hani ben sen randevu aldım falan hocam dedim hatırlarsın evet evet ondan önce bizim bir konuşmamız oldu vesaire ona binaen bunlar gerçekleşti e anlatam gerek evet, yok dediğimiz tamam. gibi uzatmayalım. o işte e, demek, şey mevzuları yani, İman iman veya ne bileyim artık hangisini izlemişsiniz, dinlemişsiniz bilmiyorum da evliliğe de gerek yok ya. E, gerek inşallah, yok, gerek ha? yok yani. Gerekirse başka zaman nasihatleşiriz o konuda. Evet. Ama ha, buyurun dinliyorum yani, inşallah. Ama yani siz de şöyle yanlış anlamayın. Yani bir insan eğer bir insana soru soruyorsa yüz yapmak lazım yani. Çünkü neden yani eee Tabii ki insanlar birbiriyle konuştuğu zaman soru soracak bu çok normal adil bir şey yani İnşallah bunda e, bir sorun olmasa gerek düşünüyorum Allah var. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Şimdi ben öncelikle şuna inanıyorum. E, maide 44'le alakalı maide maide 44'te ben istihlal şartı olduğuna inanıyorum bakayım. Yani evet. kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir ayetini ve ayetinde ben istihlal anlıyorum. E, ve ehli sünnet âlimlerinin de e, bu konuda icma ettiğini düşünüyorum ben, istihlal şartının. Muhalefet evet. eden ben e, henüz Sünnet adı altında bir alim bilmiyorum. Çünkü kav kavilleri cem edildiğinde, toplandığında sonucun istihlale götürdüğü şeklinde düşünüyorum. Ama siz dediniz işte üç e, şey saydınız, birincisi hükmetmemesi dediniz, değil mi? İkincisi e, evet. şey dediniz, e, teşri dediniz, üçüncüsü e, başka bir şeyle hükmetme dediniz. Ye, e, başka bir şey ha, evet. e, Şimdi ben. E, şunu söylemek istiyorum yani sizin deliniz ne? Ee, Benim delilim ayet. Ayet çok sarih, çok açık. Ee, zahir, muhkem. Tevhili mümkün değil. Tevhili mümkün değil. İcmaya evet. katılmıyorum. Nakledebilirim mesela. Abdullah Zelkinani'den nakledebilirim veya Bahru'l-Muhid'den nakledebilirim. Evet, dikkat edersen, dikkat Eyl <gülüyor> yanlış anlama da ben dikkat edersen Eylül-Sünnet adı altında söyledim bahrul Muhitten. Ebu Hayyan'dan bahsetmedim. Ebu Hayyan, ehl Sünnet'e Ebu... birçok mevzuda mukave etmiştir. Bunu teymiye sapık diyen bir insan yani. Onu biliyorsunuz. Ben ee, kastım ehli sünnet. Ehli sünnet yani. ehl Sünnet'e muhalefet etmesi burada önemli değil. Dil hakkında açıklamada bulunuyor. Dil hakkında nahiyle yo, ilgili anladım, açıklamalarda anladım. Da, Hı -hı. Ama yok. açıklamalarında anladım. itibar edilir yani. Anladım. Mesela... Yo, yo Murat kardeş onu demiyorum. Hani sen, siz benim soruma mukabilen, yani benim söylediğime mukabilen söylemeniz e, şey değil. Çünkü ben, e, sen dedin ya icmaya katılmıyorum. Çünkü Ebu Hayyan var bu benim söylediğimle bir taarruz içinde değil. Çünkü ben ehl sünnet içindeyim havar var dedim dikkat edersen. Tabii ki Ebu Hayyan e, yani lugavi usul-i alim e, yani müfessir. Bunda bir sorun yok. Ama benim şimdi söylediğimin mukabilinde olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben ehl sünnetten sünnetten buna eden yok dedim. Dikkat edersen. Yoksa kişi tutar başka alimden de getirir. Zamakşeriden de getirir. Başsından da getirir. O değil. ehl sünnet dışında başka alimler var mı? Sorusunun cevabıdır aslında o. Benim çünkü sormak istediğim burada daha çok ehl Sünnet'le alakalı. O yüzden Ebu Hayyan burada benim söylediğimi mukabilinde olmuyor Ebu Hayyan. E, mesela, e, he, siz delil söylüyordunuz. Buyurun inşallah. Ayetin kendisi dedim. Ben muhkemdir, açık evet. bir nastır. E, ayeti istihlal şartıyla ya da inkarla, kayıtlamak için mutlak surete bir karine gerekir. Evet. E, bu karine Kur'an'dan olması lazım. Veya tevatür sünnet veya haber vahid olması lazım. Evet. Nebevi bir açıklama olması gerekir. Evet. Böyle bir açıklama yok. Böyle bir açıklama yok. Bu yüzden dediğim gibi bir defa ayetin ibaresi de fe ulaike hum el kafirun şeklinde gelen ibaresi de bunun bu şekilde tevil edilemeyeceğini açık gösterir. Tamam. Şimdi dediniz ki ayetin zahiri bunu gösteriyor. O zaman ayeti zahir üzerine mi alacağız diyorsunuz? E tabi. Peki, Zahirden bu, sapmaya karini olmadığı müddetçe caiz değildir sapmamak. Şimdi e, akı ben sana şöyle söyleyeyim. Ümm, ümmetten 1400 senedir bugüne kadar istisnasız Ehli evet. Sünnet adı altında hiçbir alim gelmemiştir ki bu ayeti zahir adına alsın. Bilakis ümmetten muhakkik alimler icmâen zikretmiştir ki bu ayet zahiri üzerine değildir. Mesela İbn Hazm rahim, e, mesela e, İmam Abdülber Rahimullah temhitte zikretmiştir. İmam Abdülber e burada bak ben sana şeyin de okuyayım İmam Abdulber. وقد ضلت جماعة من اهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها. مثل قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله الكافرون. yani bunu yine İbn Hazm rahimehullah fihsalda ee, ve yine İmam Acrri rahimehullah teala bunların hepsi ehl Sünnet'ten icmai naklenmişlerdir ki bu ayet zahir üzerine değil. Bundan dolayı İbn-i Hazm Rahimahullah diyor ki... Bir babanın oğlu bir babanın evlatları arasında hükmetmeme... ...ayar ayetin zahiri alınacaksa küfürdür. Bir, bir babanın oğulları arasında hükmetmemesi bu ayetin zahirine göre küfürdür. Bundan dolayı... Bak ben sana bir saniye onu bulayım. Bana kısa bir şey ver inşallah... Ben İbn-i o ibaresini biliyorum inşallah. Tamam bir saniye. Ben yine okuyayım da. Onu bulabilecek miyim? Tabii o da ayrı bir şey. إنا ابن عبد البر فارقس زأج العلماء على أن الجورة في الحكم من الكبائر لمن تعامد ذلك عالما برويذ في في ذلك آثار شديدة عن السلف قال رحمه قال الله عز وجل ومن لا يحكم من منزل الله فوله كهم الكافرون والظالمون والتفاسكون إنا الإمام حافظ أبو بكر محمد من الحسين الأجر في كتاب الشريعة له ما يتبع الحريرية من المتشابه قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزر الله فأولاهك هم الكافرون يقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر من ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء, فهؤلاء الأئمة المشركون على كل هذا النار إجمعيز Yine İbn-i Abdülber temhitli olsun vesaire. Yine i̇bn e, İncisi İincisi icma yani. görüşüne dediğim gibi katılmıyorum ben. Çünkü en basit bir tefsiri açtığınızda da istihlal değil, inkar şartı getirir. Yedi görüş veren alimler vardır. Mesela Razi'ye baktığınız zaman yedi ayrı görüş verir. Şu doğru şu yanlış. Bak Razi'yi delil olarak sunmuyorum. İstihlal makamında Razi'yi sunmuyorum görüşleri getirir. İşte der ki küfrün ne küfr olduğu söylemiş ama bu doğru değildir der. Şu der, bu der. İnkar şartı getirir razide. Evet. Yani istihlal şartı getiren olmuş. Tekzip şartı mesela Keşşaf'ta Zemahşer'i inkar şartını getirmiş. İstihlal şartı getiren olmuş. İstihlal şartı getiren burak, burak olmuş. Kardeş sözünü kesin de burada bir şey söylemek istiyorum. Sebebi şu. Çünkü birbirinizi sonra yanlış anlamama adına siz mesela selef akidesini akide edilmiş bir insan mısınız? Yani siz selefiyim diyor musunuz? Ben çünkü bilmiyorum evet. size. Evet, evet. Evet. evet. Ama tamam. E, on, tamam devam edin o zaman inşallah. Onu bilin de. Ben bakın ben e, cümleler mi iyi anlaşsın. Evet. Raziden veya Keşhaftan sunarken istidlal makamında demedim. Tamam anladım, baktığınız anladım. baktınızla baktınız zaman, tefsirle, de, zaman e, bu ayet üzerindeki görüşleri getirir. Kurtubi'ye baktığınız zaman da bunu görürsünüz. Hı. Bunu görürsünüz. Mesela ee, İbni Kayyım en Medar işte kimileri şöyle söylese de der, bu öyle değildir der. işte mesela e, inkar şartını getirse derler der bu ikriminin görüşüdür, tercih edilmeyendir der. Sonuçta ayet üzerinde bir ihtilaf mevcuttur. Ayetin anlaşılması noktasında yani zahiri üzerinde bir ihtilaf mevcuttur. Bu bir. Varsayalım ki icma vardır. İcma ayetin umum ifadesini taksis etmez. Taksis etmez yani. Zahirden sapmaya karine lazım. Yani zahirden sapmaya karine lazım. E, bu karine olmadığı sürece قَالُوا الْعُلَمَا لَيْسَ هُجَّتُنْ Tamam. Hüccetun bih değildir tamam. yani. İcma dahi olsa diyorum bakın. İcma evet. dahi, istihlal üzerine icma dahi olsa bu ayetin sarı hükmünü şey yapmaz. Tamam. E, e, tahsis etmez veya e, istihlal şartını bağlamaz yani. Bak e, şimdi Murat kardeş, dikkat edersen ben ee, icmada muhakkak olan alimlerden, tamam mı, icma zikredildiği zaman icmada muhakkak olan alimlerden icma zikrettim. Bunlardan bir tanesi i̇bn Abdilber Rahimallah temhitte, yine İmam-ı Acirci. İbn-i İbn Rahimallah e, gerek e, Nasr el-Merwezi'nin ve gerek e, İbn-i Abdülber Rahimallah'ın icmalarını, icmaları zikrederken çok mütemekkin olduklarını söylüyor, tamam mı? Şimdi bunlar icmayı zikretti. Sen İcma'ya ben, icmaya katılmıyorum dedim. Çünkü dedim ki işte zamakşeri, razi, kurtu, bir, işte bir tane mutezile bir tane eşari, eşari demeye de bin şahit razini. Burayı siz, burayı siz özellikle anlamamak için mi uğraşıyorsunuz yoksa ben mi anlatamıyorum? Ben istidlal makamında getirmiyorum. Bu ayete baktığımız zaman İbn Abbas'tan küfrün dune küfrü getirebildiğimiz gibi küfrün dune küfrü getirebildiğimiz gibi hiye bihi küfrünü de getirebiliyoruz. İbni Mesud'dan ee, rüşvet alırken, hükümde rüşvetse küfür ifadesini getirebiliyoruz. Ve devam ediyoruz. Yani tabi'in tabi'ne baktığımız zaman tefsirlere nerede olursa olsun, zemahşeri de olmasın. Bir başka tefsir olsun. Taberi'ye bakalım. Farklı görüşleri getiriyor. Farklı, birden farklı görüşlerin her tefsirde yer aldığı bir konuda nasıl icmadan bahsedebiliriz ki? Tamam, her, şimdi, icma iddiası, her icma iddiası kabul olunacak diye bir şart yoktur. Bak şimdi Murat kardeş ama bak şimdi birbirimizi yanlış anlıyoruz. Sen beni yanlış anlıyorsun bak. Güzel kardeşim, şimdi ben sana dedim ki burada icma zikrediliyor, tamam mı? Sen bunun mukabilinde söyledin ki ben icmaya katılmıyorum. Çünkü böyle böyle böyle alimler var. Şimdi bak, icmaya Hayır, böyle böyle böyle alimler var demedim. Tespit kitaplarına baktığınız zaman farklı görüşleri görürsünüz. Hayır, dedim. ondan önce o ilk sözünüzü de ben dedim ya şimdi bakın burada alimler var. Siz dediniz ki icmaya katılmıyorum. Çünkü işte şeri, çünkü Kurtubi, çünkü raziyi bu tip laflar kullanır. Bu be ama neyin mukabilinde kullandınız bunu? Bunu şunu kabul etmek kabul etme. O zaman evet. sizler makamı? Evet. Özellikle cümlenin başında. Evet. Şunu demedim bakın. Şunu desem siz saklasınız. Siz icmay kaydedersiniz. Ben de derim ki, siz icmadan bahsettiniz ama zemahşeri böyle diyor. Dediğim zaman, evet. bu benim cümlem boşa giden bir cümle olur. Doğru bir cümle olmaz. Bakın ben tekrar ifade ediyorum. Hangi tefsir kitabını açarsanız açın, taberi de dahil, taberi de dahil, ayete dair birden farklı görüş bulmak mümkün. Bir ayetin anlaşılması noktasında birden farklı görüş var ise burada icmadan bahsetmek nasıl mümkün olur? Böyle bir şey mümkün olur mu? Yani bırakın Ömerle mehkum benzer Allah, bir başka ayet, bu ayetle ilgili hangi tefsir kitabını açarsanız açın. Bakın Kurtubi de dahil, e, muasır tefsirler de dahil, muasır tefsirler de dahil, müfessir bu konuyla ilgili görüşleri nakletmiş. Şunlar şunu demiş, bunlar bunu demiş. Beş görüş getiren var, yedi görüş getiren var. Bu kadar çok görüşün olduğu bir konuda icmadan bahsetmek ne kadar tutarlı olur? Şimdi Murat Karış, yani, bak yine... Bakın şu demiyorum. Evet. Zemahşer'i böyle diyor demiyorum. Zemahşer'i ne derse desin o sizi ilgilendirmiyor ya da hmm. beni ilgilendirmiyor. Hmm. Ama Bakayım. ben diyorum ki hangi bir tefsir kitabını açtığımız zaman inkar şartı buluyor muyuz? Buluyoruz. Hmm. İnkarı hamledenler var. Yani inkar ederek hükümetmeyin. İstihlal şartı buluyoruz. İstihlal hmm. şartı. Hatta İbni Kayyım gibi bunu belirli şartlara belli kıstaslara bağlayan ee, Ebu'l-İz el-Henefi gibi aynı İbni Kayyem'in sözünü tekrarlayan alimler de görüyoruz. Bu kadar ihtilafın olduğu bir yerde icmadan bahsetmek nasıl mümkündür? Tamam. Buyurun. Şimdi bak Murat kardeş yine başa döndük ama subhanallah yani ee bak şimdi bak ee sen bu ses kaydını da dinlersin tamam inşallah baştan sonra o zaman ben burada şey yapıyorum tamam sizin dediğiniz gibi olsun ama ses kaydını dinlerseniz. Siz bunu neyin üzerinde söylediniz? Benim sözümün mukabilinde söylediniz. Bak ben lafızlarıma çok dikkat eden bir insanım ana kardeşim, tamam mı? Siz de öylesinizdir şüphesiz. Ben bunu söylerken siz bunun mukabilinde söylediniz. Tamam, dediniz mi? Mukabilinde kurtu bildiğiniz zamak şer Tamam, o zaman başa dönelim. O zaman ben diyorum ki bak, burada iki tane muteber alim var. Ve daha da var. Daha da sayarım size istiyorsanız. İcma'ya zikretmişlerdir bunlar, tamam mı? Siz de dediniz ki bunun mukavemi, ben bunu söylerken kurtu bir zamakşeri dediniz. Ala kulli hal. Dediniz ki o zaman istidilal makamında söylemiyorum. Eğer siz bunu istidilal makamında söylemiyorsanız, bu kelamın gidiş altında çok abes bir şey. O, siz istidilal makamında bir şey söylemek zorundasınız. O yüzden ben şöyle sorayım o zaman. Tamam siz, madem ki zamakşeri razi istidilal makamında söylemediniz, diyorsunuz ki işte tefsirlerde böyle böyle görüşler var, nasıl icma zikredilebilir? Ya akıb, ah bak, evet. subhanallah. Şimdi e, ya, icma ne demek? İcma belli bir şey. Şimdi siz diyorsunuz ki icma nasıl söylenebilir? Çünkü onda muhalefet edenler var. Ya bu muhalefet edenler neyden sonra gelmiş? Selef'ten sonra gelenler. Ben diyorum ki bak herhangi bir dönemde asırda icma zikredilirse edilirse o dönemden sonra gelenlerin sözü şas kalır. Çünkü icma bir dönemde bir dönemde o dönemin müçtehitlerinin ortak vardığı görüştür. Bu icmanın sılahi e, manasıdır. Bunda hiçbir muhalefet eden bir tane fıkıh bir kişi gelmemiştir. Şimdi benim söylediğim... Son, bak, ya, tekrar, misiniz bak, icma ile ben diye. diyorum ki şimdi icma bir asırda o dönemin müçtehitlerinin ortak vardığı, dini konuda tabi bahsediyorum, ortak vardığı görüş. O dönemde ondan sonra şaz olan insanlar, ondan sonra şaz olarak gelen, ondan sonra mukalevet eden insanlar icmai mukalevetinden dolayı usulde şaz görünür. Tamam? Şimdi benim söylediğim, bak şimdi İmam Ajrri İbn Abdilber rahimehullah. Şimdi sen o bunlar icmayı zikrediyor. Eğer icma nasıl hasıl olur? İcma nasıl muhakkak olur? İcma şöyle muhakkak olur. Herhangi bir muteber alim çünkü bizim ittifak ettiğimiz alimler var. Ondan onlardan bahsediyorum. Muteber olan alim bir icma izkeder ve onun icmasına muhalefet bir söz yoksa tamam mı? O zaman icma mustakirdir. Şimdi burada İmam Acurri olsun, İmam İbni Abdülbel olsun, 300'lerde yaşamışlar bunlar. Bunlar şimdi icmayı zikrediyor. Senin ondan sonra getirdiğin kurtu bir zamakşehir hepsi batıl. Bunların hepsi icmayı mukarebe etmiştir. Bu usulde mukarlar kılmıştır. Ben tamam. tekrar izah, ben anladım burayı. Tekrar tamam. izah diyeyim. Ee, tamam anlayayım de inşallah. De... Ee, ondan sonra şey yap. Olmaz mı? Murat ee, tamam buyurun. Ha. Sen aklında tut inşallah onu. Ben çünkü siz mesela bazen söylerken unutmayayım adına yazıyorum yani. O yüzden siz de yazabilirsiniz unutmanız adına. Şimdi icma burada mustakir olur. O yüzden sizin herhangi bir insan söylemeniz burada zamakşehir, razı, kurtibi bunların hepsi o döneme yakın bile yaşasa şas kalırlar. O döneme yakın bile yaşasalar bak o döneme yakın bile yaşasalar şas kalırlar ki o dönemden çok uzaklar. Bu bir. İkincisi, icma mustakir olması sağlam, sahih nakille, sa sağlam, sahih alimlerin sözleriyle anca mustakir olur. Şimdi aslen, aslen, şimdi aslı konuşuyorum, aslen İbni Abdülber temhitte icmayı zikretmiştir. O zaman icma, o zaman bu sözü bizim için asla muhtebeldir. Ta ki o dönemde, bak dikkat et, o dönemde veya o dönemden önce bu icmaya muhalefet eden kişiler zikredince kadar... Aksi halde ondan sonra, İbn-i Abdülber'in döneminden sonra, kimi zikredersen zikret, o asırdan sonra hepsi şaz kalır. Bu bu karar aksi halde icmanın subutiyeti ilga olur, batıl olur. Şimdi, mesela şunun gibi. Mesela siz eminim ki e, burada benim gibi düşünüyorsunuzdur. Yani sizin mesela indinizde Murat kardeş, e, bu i, selefin iman tarifinde icma var mı sizce? Siz mesela ic, icmayı kabul ediyor musunuz? Selef mesela At sizce... Tabi, tabi tabi vardır vardır peki, selef icma etmiştir peki Ebu Hanife selef'ten değil mi? e muhalefet etmiş ne oldu şimdi icma yok mu selef'te? E, selef derken kastettiğimiz sahabet tabi ve tebeo tabi, tabi ha, değil mi? evet e, burada İbne e, pardon İmam Ebu Hanife'nin muhalefeti kendisi bu noktada selef'ten sayılmadığı için itibar görmez. Bak, aynı şimdi. benim biraz önce zemahşeriden delil getirdiğimde Zaten, itibar görmüyor. yok yok ama şimdi zamahşeri Murat kardeş. Bak burada çok usulde çok çok büyük bir hata yapıyoruz. Kardeş yanlış ama çok büyük bir hata yapıyoruz. Bak şimdi, e, bu konuda ehli Sünnet olmadığı böyle bir lafız yok şimdi. Şimdi mesela, ehli Sünnet alemlerine bugün sorulduğu zaman, zamakşeri Mu'tezile mi? Şey, e, zamakşeri i Sünnet mi? İlk söyleneceği şey nedir? zamakşeri Mu'tezile. Tamam mı? Yani Şen'in şu an Ebu Hanife ile Zamakşer'i söylemen, kıyasun ma'l-fârık, batıl bir kıyas. Şimdi biz aslı selefi olup da, herhangi bir meselede, dinin meşerilerinden herhangi bir tanesinde muhalefet eden insandan, bahset, bahset, insandan bahsediyoruz. Yani böyle tamamıyla birçok akidevi meşeride imandan tut, isim sıfattan tut hatta rububiyet tevhidinin bazı kısımlarında hata yapanlardan bahsetmiyoruz Amakşeri gibi. bizim söylediğimiz aslında ehl sünnet olan. Hani işte bu konuda ehl sünnet dildi de o yüzden burada bir şey böyle bir usul yok. Şimdi usulde mukarrar kılmıştır. Ben sana yani sen de tabii onları biliyorsun. Yüzlerce alim var. İçim. Selef'in imanda icmaisını zikreden. Tamam mı? E şimdi Ebu Hanife burada icmaya mukalefet etti. Değil mi? Peki o zaman birisi çıkacak şöyle diyecek. Selef, Selef'in indinde icma edilmemiştir. Çünkü Ebu Hanife, Selef. Ebu Hanife, Hammadi bin Ebu Süleyman. Alsana bir tane daha örnek. Hammadi bin Ebu Süleyman. Bu da Selef'ten. Ebu Hanife, Ebu Hanife hocasıdır. Hammadi bin Ebi Süleyman. Ebu, Ebu Hanife'nin usulünü aldığı kişidir. Hammadi bin Ebu Süleyman da mukalefet etmiş. O zaman Selef'te icma yok. Nasıl yapacağız bu usulü Murat kardeşi? Senin söylediğin bununla bağdaşır. Sen şimdi, bir de ben sana yakın dönem getiriyorum. Bak selefin içinde yaşadığından getiriyorum. Ama sen bana diyorsun ki zamakşeri kurtu bir razi vesaire. Sen bana dersin ki ben onu istillal makamında getirmiyorum. O zaman benim lafzımın mukabilinde söylemem batıl bu bir. İkincisi, eğer sen benim laf istillal makamında söylemiyorsan, niçin söylemiyorsun ki söylemen lazım? Çünkü ben sana seleften icma söylüyorum. Sen istillal makamından diyorsun ki işte te, imam kurtu bir beş kişi söylemiş, bilmem işte ee, şu on kişi zikretmiş. Ee, bu kim o zikredilenler? Kim? O dönemde mi yaşamış? Kimler? Ehli Sünnet mi? Tekrar, tekrar izah edeyim mi? Buyur inşallah. Ee, dedim ki bakın, Sahabe dönemine gittiğiniz zaman İbn Abbas'tan iki kavil getirebiliyoruz. İbn Mesud'dan bir kavil getirebiliyoruz. İkincisi, şunu desem size, mesler üzerine mes etmek icma vardır. Evet. Desem ki, desem ki, işte. Hicri 4. asırda, 5. asırda şu alim kitabında yok bu caiz değildir diyor. Buna itibar edilmez. Bunu ben de biliyorum. Size dediğim şu. Anlatamadığım da bu. Hangi tefsir kitabını açarsanız açın diyorum. Mesela bakın Kurtubi'ye bakın. İbn Abbas'tan ki görüş getirir. Bak, Kurtubi bunu böyle diyor demedim. İbn Abbas'tan iki görüş getirir. Mesela birincisi cühûd şartıdır, ikincisi kâfirlerin işine benzer bir iş yapmıştır şeklindedir. Bir Bağaviyye baktığınız zaman Bağaviyye kıyla kıyla kıyla denilmiştir. Böyle denilmiştir. Böyle denilmiştir. Bu insanların denilmiştir dediği sahabede ki isimlerini de zikrediyorlar. Mesela Şabi'den Şabi'den gelen rivayetler var. Benim demek istediğim şu. Bir konuda icma varsa siz o konuda bana başka bir konu gösterebilir misiniz? İcma'dan bahsedilen ama Mesela fıkıhta bir konu olsun. Fıkhi bir konu olsun fark etmez. Fıkıh kitaplarını açtığımız zaman 5 ayrı görüş bulabileceğimiz Veya hadisle ilgili, hadis alanında bir icmadan bahsedin bana. Herhangi bir şerhe açalım, Fetul Bari veya Müslim şerhini açalım. 5 ayrı görüşün zikredildiği, 7 ayrı görüşün zikredildiği. Benim demek istediğim şu. herhangi bir konuda, herhangi bir konuda bu kadar çok görüşün olduğu ve her tefsirde bu görüşlerin zikredildiği bir konuda İcmadan bahsetmek abeste işte gayet. Bakın yani Kurtubi böyle demiştir demiyorum. Kurtubi böyle. Şuraya itiraz edeceğim. Benim bu sözüme itiraz makamında söylediniz. O zaman bu uygun değil. Hayır çok uygun. Çok da güzel bir itiraz. Diyorum ki ben buyurun isterseniz hemen Taberi'den başlayalım. Taberi başlar görüşleri zikretmeye ve kendi tercihini koyar. Veya Bak. Ve ba bakalım. O geleceğiz oraya dediğini... Murat, Murat Kardeş. Oraya geleceğiz de oraya sırayla inşallah. Yani şimdi bak sizin şahit olarak getirdiniz. Ee, bilmiyorum ben. Yani, şimdi bak evet. Murat Kardeş şöyle yapalım. Ee, yani, Buraya ikna var yoktur tartışmasını bak uzatmanın şimdi, yok, da gereği var, yok. Var bak. Neden diyecekseniz önemli bir yer var. Çünkü eğer bir yerde hata yapılıyorsa ya bir yerde bir hastalık varsa iki taraftan bir yerde oranın çözülmesi lazım. Çünkü bak benim mesela bir kişiyle konuşmamda usul vardı Murat kardeş. Ben hiçbir zaman şuna katılmıyorum çünkü bu el i Sünnet'in Yani mesela bir insan atıyorum e, hadis inkarcısının mesela karşımdaki insan hadis inkarcısıysa ben namaz işte üç vakit mi beş vakit mi onunla tartışmam. Anlatabiliyor muyum? Veya hadis inkarcısıysa adam e, işte ne bileyim çoraba mesledir mi edilmez mi onunla konuşmam. Adam onu ne olacak yani adam usulde batıl eğer biz üsulde anlatmadığımız, anlaşmadığımız müddetçe şimdi bu icim, yani söyleyeceklerimiz batıl olur bak şimdi siz yine mecburen yine başa döneceğim Murat kardeş neden bak şimdi siz benim o zaman söylediğimin mukabilinde bir tek İbn Abbas'tan iki tane rivayet söylediniz peki o zaman İbn Abbas'ın bu iki rivayeti muhtemil mi ikisinden bir tanesi nasıl yani İbn Abbas'tan iki rivayet iki rivayet var dediniz değil mi şimdi evet yani ben evet ben öyle anladım ha. Bu iki rivayetten bir ikisinden bir tanesi olması muhtemel mi? E tabii muhtemel. E <gülüyor> ihtimal batıl el istidlal. vardır Tamam. tamam ya, oraya. Işte. İhtimal, ihtimal bak şimdi. Senin usulünle söylüyorum. Çünkü ben burada zaten ihtimal olduğuna inanmıyorum da senin görüşünle bakıyorum ben tamam anlamak için. Ne ne, ne kastettim bu? Çünkü benim, benim bana göre iki görüşü yok yani İbn Abbas'ın. Senin usulünle baksak o manada söylüyorum tamam. Senin usulünle baksak çünkü geleceğiz birazdan inşallah İbn Abbas'ın iki görüşümü var. Şimdi senin usulünle bakarsak eğer senin usulünle söylediğin batıl olur. Neden? Çünkü burada ihtimal varsa istiller batıl olur. O zaman şimdi burada koskoca ümmetlerin tamam mı? Selefin kavrini senden benden çok iyi, çok iyi anlayamayan kendileri selef olan bu insanlar icma'ya zikretmiş. Ve bak Murat Kardeşi şu usulde kaydedir. Eğer bir toplum icma'ya zikretmişse ve onların icmasına muhalefet yoksa bak ne manadı. Yani buna muhalefet edenler olmuş. Bu icma'ya muhalefet edenler olmuş. İşte İbn Abdülber temlikte de böyle demiş ama ve Acru'lu Şer'a da böyle demiş ama veya işte İbn Hazm Fısal'da böyle demiş ama bunları bu bu bu alimler muhalefet etmiş. Muhalefet edenler bir tek hariciler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada usulde bile sizin şöyle bir lafınız var. Bak yani ben hiç sizden beklemiyorum. Çünkü hakikaten biz usul fıkıhın usul fıkhta çünkü ben sizin böyle 3-5 dakika bir konuşmanız denk gelmiştim. Usul fıkıhta veya fıkha bakış açısında diyeyim. Usul fıkıhta demeyeyim de fıkha bakış açınızı ben çok beğenmiştim. Yani en azından siz mesela icma'yı kabul eden kıyası, kabul eden e, işte hadisleri ihmal ettirirken fıkıh usulünü kullanan insansınız. Ben yani o, o noktada me sizin menajerinizi kendime yakın gördüm veya belki de bire birdir. Yani çok daha fazla dinlemem lazım. Ala <gülüyor> hal. Şimdi bak burada e, çok e, büyük bir hata yapılıyor. Siz şöyle bir şey dediniz beni çok şaşırttı. Dediniz ki burada icma da olsa bu ayeti taksi etme. İcma nasıl icma umumu haslaştırmaz mı? Hayır, hayır kesinlikle yapmaz. Sahabe kavli bile ayeti tahsis etmez. Bir saniye, icma, icma, şimdi icma hüccet midir? İcma hüccettir. Kat'i mi? Tabii. E peki, hüccet peki, hücceti, şey hüccet, hüccet, hücceti yani, tahsis etmez mi? Yani Pram Sünet'ten istinadının olması gerekir. Yo, yo, bir saniye, yo, or oraya gelmeden önce. Şimdi icmanın kendisini konuşalım. Neyde icma var o ikinci sırada. Şimdi bak, icma kat'i hüccet değil mi dediniz bak şimdi. Kat'i hüccetse, nasıl kat'i hüccet başka bir kat'i hücceti? şey yapmaz Murat Murat kardeş nasıl hiç. bir sır lafını yapma Allah aşkına edebileceğine dair tek bir kabul getirirsen bak şimdi fırsat. bak bir saniye hayır Murat hayır kardeşlerim senin... bakmayalım ya... yok yok yok İcmanın bak, bak. Bak ayetin kardeş. zahirini zahir muhkem ayeti taksis edebileceğine dair tek bir kabul getirin bak bana şimdi. peki bak bak şimdi Murat kardeş yapma Allah aşkına sen yapma bari hani bazı zahiri arkadaşlar var sen tanırsın onları yapsalar hadi ne söyleyeceğiz Murat kardeş bak sana ben şimdi bir sürü kaynak sayacağım tamam mı? İcmai şey yapan fıkıh usulünde. Ama oraya oraya gelmeyeceğim. Oraya birazdan geleceğim. Ben sana sayayım tamam mı? Ama bak şimdi Murat kardeş. Sakın yapma. Çünkü bak sen yani yaptığın neyi biliyor musun? Elcem cem'u beynen nakideyn. İki tane birbirine zıt olan bir şeyi toplamadır söz. Yani bir şey aynı anda siyah veya beyaz olur demek gibi bir şey. Çünkü neden? Sen kullanıyorsun kat'idir diyorsun icma hüccet olarak. Yani hiç fıkıh usulünde kim ne demiş ne demiş oraya hiç gelmemek. Bu çok gülünç bir şey Murat kardeş. Oraya. Orayız, yani nasıl gelebiliyoruz? Ben şaşırıyorum. Yani sen diyorsun ki bak icma kat'idir. Kat'iyse tamam mı? Bu otomatikmen bitmiştir. Senin kat'i sözünün içinde zaten taksis var. Çünkü neden <gülüyor> bir şey bir şey. Bak şimdi. Bir şey. Biz şimdi usulde Kur'an sünneti Kur'an sünneti nesheder Sünnet Kur'an'ı nesk eder, değil mi? Biz bunu biliyoruz. Neden? <gülüyor> neden? neden ikisi de kat'i hüccet olduğu için Bak şimdi ben sana e, alimlerden sen git mesela e, el-Kevakib el-Munir tamam en-Nesrül Vurut el-Varakat bu usul fuklün hangisine bakarsan bak Mesela Varakat biliyorum ben. Bak şimdi ha. Bir usul söyleyeceğim. Hangisine bakarsan bak amreten. Hangisine bakarsan bak. Bunlar bunların bunlar nesih'in usulünü söylerken sana usul söyler. İlla şu şunu nasıl etmiş şu şunu nasıl etmiş değil. Sana usul söyler der ki bak şimdi Kur'an'ın sünneti veya sünnetin Kur'an'ı nesketmesinin sebebi ikisinin de kat'i olarak hüccet olduğundan dolayıdır. Bütün fıkıh usulü kitaplarında bu var. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Sebebi kat'i. Aksi halde zannî bir şey. Bak şimdi. Zannî bir şey olduğu zaman burada işgal var. Orada tavsil var. O ayrı bir bab. Mesela sahabenin sözü işte merfu mudur, mefkuh mudur tartışılmıştır. Orada zannî girmiştir. O şey yetmez. Ala kulli hal. Veya herhangi bir selef aleminin sözü icmaen taksis etmez ancak onu özel bir karine varsa harici bunlar ayrı bir şey. Ama bak şimdi Murat kardeş, eğer sen böyle dersen bak bu altından kalkamayacağın bir şey söylüyorsun. Bu kat'i bir şey. Tamam mı? Ve Allah. yani biz e, insanlara tebliğ ederken boğazımızı patlatıyoruz. Ümmetin icması la tazalu taifetun min ummeti. Yani benim ümmetimden bir tayfe kıyamete kadar ne olacak? Şimdi bak şimdi, teştemiu, hı hı hı. la tishtemi, la tishtemi ummeti ala zlaala. Benim ümmetim, hatta başka bir rivayette, la yujmi Allah, e, ummeti ala zlaala. Benim ümmetim, Allah benim ümmetimi dalalet üzerine birleştirmez. Yani ümmet bir şeyde birleştir birleştiği zaman o hak, tamam mı? Yani nasıl Allah ümmeti hak üzerinde birleştirmeyecek de bu böyle bir ümmetin sözü ayeti taksis etmeyecek? Yani spanal ümmet, e, yani. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahit olasınız diye. Yani bunların hepsi başlığı başına Allah Azze ve Celle'nin naslarıdır, Resulün sözüdür. Bunlar icma kat'idir. Kat'i bir şey kat bir şey ayetin umumunu taksis eder. Kat'i bir şey bu icma edilmiştir. Bunda hiçbir fıkıh üsünde muhalefet bulamazsın. Çünkü fıkıh üsülünde bu şeye benzer. Hemen tamamlayacağım bak. Bu şeye benzer. Ee, hani işte fıkıh usulünde e, işte salatanın tarifi var mı bu, bu kadar basit bir şeydir Murat Kardeş yapma. Sana e, hüccet hücceti bak fıkıh usulünün ana ana kaydısı şudur. Hüccet hücceti hüccet hücceti taksis eder budur. Bütün fıkıh usulüne bak bu kaydedir. Ve senle de az önce anlaştık ki icma kat hüccet. Hüccet hücceti taksis Kur eder. Kur'an'ın ayetin hüccet olabilmesi için bir şey istinad etmesi gerekir mi? Nasıl nasıl nasıl? Ayetin hüccet olabilmesi için bir şeye istinad etmesi gerekir mi? Yani ne manada bir şeye istinad etmesi yani, yani o ayet hüccet olabilmesi için başka bir yerden onu delillendirmemiz gerekir mi? Gerekmez. Yok Sünnetin her hüccet... zaman değil. Her zaman değil bazen. Sünnetin hüccet ha. yok gerekmez. Ha. Sünnetin tamam. hüccet olabilmesi için yine bunu Kur'an'dan desteklememiz gerekmez. Yani siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis getirdiğiniz zaman bunun hüküm beyan edebilmesi, hüccet olabilmesi için Kur'an'dan bir ayette desteklemeniz gerekmez. Ancak icmaya gelince veya diğer delillere gelince kıyas veya diğer delillere gelince hepsinin müstenidi istinad ettiği bir yere olması lazım. Kur'an ve sünnetin hüccetliği ile icmanın hüccetliği veya kıyasın hüccetliği arasında fark budur. İcma, Sabit olup olmamasından bahsediyorsunuz. Sabit değil, sabit değil. İcma ortaya koyabilmeniz için Kur'an'dan, sünnetten bir delil getirmeniz lazım. İcmanın mutlak surette bir istinadının yani tamam. dayandığı bir ayetin Murat kardeş, ama şimdi yapma lütfen Allah aşkına. Bunda biz zaten bunu inkar etmiyoruz ki icma ancak neye dayanır? İcma ancak delille olur. Ama o delil sana malum olur, meçhul olur. Bu burası yani bu şimdi ayrı bir bahis. Ayrı Nasıl? bir bahis değil. Bu ayrı bir bahis. Ne ne manada ayrı bir bahis? Bak şimdi bak şimdi Murat Kardeş. Usul üzerinde isterseniz tartışmayalım. Yani Bak e, tamam. Şerif, şu lafımı getireyim inşallah. Delilleri der. Kur'an, sünnet, kıyas, icma, icma, kıyas ve zikre der. Daha sonra bu delilleri hükme delaleti açısından, sabit olup olmaması açısından, kat'i olup olmaması açısından, istinada gerek duyup duymaması açısından inceler. İcma ile... Kitap ve sünnetin farkı, icma ile kitap ve sünnetin farkı. Siz bir ayeti veya bir hadisi, bir ayeti veya bir hadisi hiçbir şey istinad ettirmeden delil makamında kullanabilirsiniz, hüccet ifade eder. Ancak icmayı kullanamazsınız. İşte bu fark, bu fark, bu fark icmanın ayeti taksis edemeyeceğini gösterir. Bu bir. ikincisi kesinlikle bir ayetin muhkem diyorum bakın muhkem ve zahir bir ayetin lafzının taksis edilebilmesi için taksis edilebilmesi için icmanın da bunu taksis edebileceğini söylemek ya da bunu sormak bir fıkıh salatanın tarifini falan değil. E, tefsir usulü kitaplarına bakın veya Kur'an e, fıkıh usulü kitaplarına bakın. Bir ayetin umum ifadesini ne taksis edebilir, ne taksis etmez. Bunu tek tek alimler zikretmiş. Tamam. Ben Benim bunu sormakta siz diyorsunuz. Bak, Ümmetin bu karar kaidesi. Bak Hayır, şimdi, böyle bir kayda yok. Bunu zikreden de yok. Verakkat dediniz, tamam. metni ezberim. Bak, bak yani, şimdi Murat kardeş, değil de değil. diğer usul kitaplarında söylediniz. Böyle bak, bir bak açıklama şimdi. yok. Metni, metni ezber ölçü değil. Ben sana, ya subhanallah, ben sana şimdi verakattaki lafı nasıl zikrettim? Murat kardeş, yani işte icma ayeti taksit eder şeklinde mi zikrettin? Yoksa usulünden Hayır, mi bahsettim? Usulünden mi bahsettim? Senin benim söylediğinle alakalı yok. Yani sanki ben öyle söylemişim gibi. Hani metnезд verebiliyorum sanki ben metninden o şekilde nakletmişim gibi. Öyle bir Hayır, şey benim... yok. Bak şimdi. Hayır. Tamam. E, siz o zaman bu aklınızda kalsın ama tamam Murat kardeş. Bu aklınızda kalsın. Siz diyorsunuz ki bak icma icman e, taksis etmez dediniz değil mi ayetin ummını? Şüphesiz Allah. Peki tamam, şunu sorayım. Tamam. Buradan hemen şunu bu kalsın, sorayım. Tamam Şu bu sorayım. aklında kalsın. Bir işte. sok sorayım. Heh. Bir sok sorayım. Ee, i̇cmanın Ayeti taksis etti. bir örnek verin bana. Nasıl nasıl? Mesela bir icma söyleyin. Ayetin umum yufadesini taksis etsin. Bir icma söyleyeyim. Ayetin umumunu umumu taksis evet. ee, Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Peki dua edeceğim buyurun. Kabul oluyor mu her dua? Olmuyor. Ee, niye olmuyor? Allah olur diyor. Buyur Murat. Bunlar ne... Evet. Yani bunlar ne ilgisi var ki? Anlayamadım yani. ilgiyi kuramadım ben affedersiniz. Ee... Şimdi, şimdi dediniz ki bana örnek verin icmayı taksis ettiğini. Ben şimdi sana icma, söylüyorum. Şimdi Allah diyor ki bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bu umum mu? Allah o zaman dua ettiğimiz zaman duamızı kabul etmek zorunda. Vakıada etmediği dua oluyor mu? Oluyor. Ne yapacağız? Ümmet icma etmiştir ki Allah azze ve celle bazen kişilerin duasını kabul etmesin. Tamam neyse ben hı. bunu geçiyorum. Bak şimdi Murat kardeş o zaman hı, hı. sen şöyle yapalım. Bak şimdi hı, hı. sen hı, hı. ayetin zahirini evet. alırım diyorsun değil mi? Evet, tamam. Duanız Bunu... kabul eden ifadesini ilim ehli ilim ehli çok güzel bir şekilde tevil etmiş. Demiş ki duanın kabul edilmesi bizzat duaya icabet etmiş. Ya şimdi tevil etmiş. mi Murat abi? Murat kardeş <gülüyor> bak şimdi şimdi te... sen icmayı kabul edip tevvilden bahsediyorsun. Yapma şimdi tevil mi bu ayetin umumunu taksis etti? Yani bunun hiç şey ayetin <gülüyor> saniye, taksis etti. gerek yok. Duanın Ama kabulü nasıl de, olur? Bak şimdi Murat kardeş rahmet ederek şimdi, olur. Şimdi, bir kazayı defederek olur. Veya şu olur veya Murat, bu olur. Murat kardeş bir saniye bir saniye Allah aşkına yapma yani bak şimdi e, yani subhanallah ben size bak şimdi lafı söylüyorum diyorum ki ümmet bunu da icma etmiş sen diyorsun ki alimler bunu çok güzel tevil etmiş şimdi icma icma bunu taksis etmiyor alimlerin tevhili bunu taksis ediyor öyle mi? Taksim Değil. Taksim bak, taksim şimdi, mi? bak şimdi, bak şimdi Hayır, sen bu şuna inanıyor musun? An Peki, anladım sen şuna inanıyor musun? ümmet icma etmiştir ki Allah bazen kişinin duasını kabul etmez ben e, bu icmayı okumadım ama yani varsa vardır ben bilmiyorum okumadım bunu maruf i̇bn Teymiye yani, Diğerlerine Teymiye'ye bakmıyoruz. Yani tamam. Alakulli hal bu yani bir örnektir. Yani. Ben, tamam yok, şimdi bu icma olduğu, olduğu zaman bu bir örnektir. İstersen sen bunu bir hadisle teyit et. Bu önemli değil ki bizim için. Tamam. Ama bak şimdi Murat Kardeşim. Ben bir yere değinmek istiyorum. Şimdi bak. E, bunu dedim ki Allah için unutma bunu. Bu aklında kalsın. İnşallah bunu tekrar seninle müsait bir zamanda konuşuruz. Sen dedin ki ama çok büyük bir altına girdim. Bak. Yani bu nasıl söylenebilir? Bu tamamıyla şeye ters. Bak açıday bile ters. Murat kardeş. Yani düşün bu Allah azze ve celle bu ümmetin icmasının hüccet sayacak. Bu benim ümmetim dalalet üzerine birleşmeyecek diyecek ve bu ümmetin bu hücceti ayetin umumunu taksis etme etmeyecek. Ama eğer siz diyorsunuz ki tamam zahiri üzerine ben İbn Abdül Berin temhidini de kabul etmiyorum. Ben hala mesela anlamış değilim ben o sorunun cevabını. Neden neden selef âlimleri arasında icma var? E imanın e, Amerin imandan cüz olduğu veya iman art, art, artıp eksildiğine dair. Muhaleveden Ebu Hanife var, Hammad İbni Süleyman var. Nasıl oluyor bu? Bu düşündürücü. Ama ablamaz, eğer siz bak, ayetin ablamaz, zahirini ablamaz. alacaksanız şey ne diyor bak, ayetin zahirine mesela. İbni Hazım Fisal'da diyor ki, mesela ayetin zahirini alacaksan diyor, bir babanın oğlu, iki oğlu evladı arasında, tamam mı? Bir babanın iki evladı arasında hükmetmemesi de bir babanın iki evladı arasında hükmetmemesi de kafirdir ayetin zahirine göre. Ana derim ki ibna ibna hazma atayet مش çünkü ayet ve men lem yaamel de ve men lem yahkum dur ibna azm amle hakeme fi lini karıştırmış. Şimdi hakeme fiilini karıştırmış. Değil mi? Hakeme fiilini karıştırmış. Güzel. hüküm nedir usul fıkıhta? Tarifini yapar mısın el hükmü? Buyurun siz yapın. Peki Muna kardeş ben yapayım. Yani hitab hitabullah Allah azze ve Celle'nin hitabidir. Min vaden koyduğu hitabıdır hüküm. Evet. Değil mi? Güzel. Şimdi Allah'ın koyduğu hitabıdır hüküm. Devamı da var. Bak devamını saymıyorum. Buraya kadar. Diyor ki hüküm hitabullahı şare min vadin. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu şeydir. Verakatta bu var. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Güzel. Peki bu Allah'ın koyduğu hüküm umumu? Nasıl? Hitabullahı hitab Allah Allah şare. Allah'ın şer'i hitabı. Evet. Allah'ın bütün... şartı ilk kitabına bütün dini şeyler girer. Nereden çıkardın şimdi? Evet. Neye göre ayırdın sen hükümle fiili? Bir saniye. Özür dilerim. Telefon mu Bir saniye tamam. bekler misiniz? Tamam, bek. Açıklar. Bakın mesela usul fıkkın tarifinde. Kur'ların tamam, fıkıların... Murat kardeş pardon. Sen bunu kaydediyor musun? Tabii kaydediyor. Bana yollar mısın? Ben durdurmuşum da bayağıdır. Nasıl anlamadım? Bittikten sonra bana yollar mısın diyorum tam kaydı. Ben durdurmuşum tabii, da yanlışlıkla. Tabii tabii. Yani bir kaydettiyse hı hı. kaydettiyse gönderirim inşallah. inşallah. Fırların fiilleriyle alakalı olacak diyor. Hı. Bunu, bu şu demek değildir. Bakın zaten başta hitabın kendisidir. Tarifte, tarifte hitabın kendisi hükümdür. Tarifte bunu söylüyor. Bir insanın namazla hükmetmesi, yani namaz kılması Allah'ın hitabı değildir ki. Allah'ın hitabı namaz kıl emridir. Onun için kulların fiilleriyle hüküm kelimesinin hakeme fiilinin hiçbir ilgisi yoktur. Yani amele fiiliyle hakeme fiiliyle aynı manaya gelir. Bir insan e, Allah'ın indirdiği bir farzı veya bir haramı işlediği zaman, bir farzı yapmadığı zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur gibi bir düşünce başından sonuna kadar batıl bir düşüncedir. Evet. Buyurun. Baksın, <gülüyor> Bak, şimdi kitabullah işaret Şunu da söyleyeyim, vadai hüküm Allah'ın fiilidir Tamam, tamam. koydunuz? Tamam, bak şimdi, tamam. <gülüyor> bak şimdi, diyorsun ki vadai fiil Allah'ın hükümdür, tamam, güzel. Şimdi ama tarifte bir yeri kaçırıyorsun Murat kardeş. Fakat kitabullah bir mukellefin dediğinde, sen diyorsun ki burada Allah Azze ve Celle'nin burada hüküm, yani kulların amellerini hüküm demiyor. Allah'ın bizzat söylediği hüküm diyor. Tamam mı? Bu tarifi, bu tarifi yazanlar da demiyor. Değil. Yani bak, bu tarif kitaplarına yazanlar şimdi, da demiyor. Bak şimdi orada açık ve nettir. Tamam Diyor ki bir ef'al-i mukellefin kulların eee hükümleriyle alakalı. Tamam? Bir ef'al fiiller. Bir ef'al-i mukellefin mukellefün fiile. Burada burada usul fıkıhtaki bu tarif çok açık. Bu bir ikincisi, bak, bak, bak devam onu açıklıyor. Olsun, hayır. olsun, olsun. Hayır, hayır. Saynebuzerha bakın bu şekilde olmaz. Şimdi Usulü kitapları okuduk değil mi? Evet. Okudunuz. Bir tanım gelir. O tanıma dair, o tanıma dair ibareleri tek tek, mesela hitabullah derken Allah'ın hitabıdır. Yani kulların hitabı, bu hitabullah kısmını, usulü kitabı uzun uzun açıklar. Arkasından kulların fiilleriyle alakalı der. İşte diyorum ki işte bu hüküm neyle tatbik olacak? Ondan bahsediyorum zaten. Arkasından İktida, takhir veya vaat bakımından der. İktidaya açıklar. Yani tanıma açıklar değil mi? Evet. Bak sorum çok basit. Bir evet. tanım geldiği zaman bu tanıma açıklar değil mi? Evet. Kulların fiilleriyle alakalı tanımını, kulların yaptığı fiiller hükümdür diye açıklayan bugüne kadar yazılmış bir usül fıkı kitabı var mı? Ahi o değil. Hayır bak şimdi ahi o değil. bak anla... Ya yine bir yeri kaçırıyoruz. Bak şimdi. Kulların herhangi bir fiili işlemesi veya terk etmesi. Tamam mı? hüküm içine dahil midir? Kulların bir fiil işlemesi veya terk etmesi hüküm içine... tanımına dahil değildir. Bak şimdi. Sen diyorsun ki yani hani kulun herhangi bir fiil işlemesi buna hüküm denmez veya terk etmesi herhangi bir fiili. Tabii deym denmez. Ya akıl ah, bu. Sübhanallah bak bu tarifin içinde bir ef'al-i mukellefin fiili. Peki bak o zaman sana şöyle Peki, söyleyeyim. Mesela tarifi, biz ne diyoruz ki? Bak şimdi. Siz tarifi affedersiniz zaman tarif ediyorsunuz. Bu tarife bu şekilde tarif edin işte. Tamam şöyle yapayım. Tamam. Murat kardeşim. Tamam bak bak o zaman diyorsunuz. Ki yani Kur'an'dan da örnek yok, sünnetten de örnek <gülüyor> yok. Bak. diyorsun Bakın. ki kulların el fiili mu? kulların tamam. fiillerini bitireyim orayı. Mübteda el hükmu mübteda haber nedir? Sesim ne, ne, geliyor mu? Hangisi? hangisi? Evet, tarifi el hükmu hüküm. Mübteda hitabullah. Haber de hitabullah'ta evet, evet, Hitabullah, tamam. Yani siz tamam. Ama ne devamını getir Murat kardeş? Devamını niye niye için devamını hasrediyorsun? El, el mutallak Tamam, bir bak şimdi. Ba Dik bak, bir etali kulların fiilleriyle. Bak şimdi, şöyle yapalım. Bak şimdi Murat kardeş, bir, bir dakika Şöyle yapalım şöyle. Şimdi bak, eğer cümleyi siyakından siyakından koparırsak olmaz. Cümle her zaman siyak siyakla değerli. E, e, tamam mı? Bak hüküm şimdi. Hüküm taklifi, hüküm tarifi beni biraz bunalttı. Ben bak, şunu şöyle yapalım. söyleyeyim. Tamam. Tamam. Bir şunu yeri ben söyleyeyim. söylemek istiyorum da deminden beri sözümü kesiyorsunuz Herhangi orayı bir, herhangi bir, herhangi, herhangi, herhangi, herhangi bir usulül fıkıh talebesine benim şu an yanımda mesela usulü fıkıh talebesi arkadaşlar var. Usulü fıkıh talebesi herhangi yani öğretmenin hocasına değil talebesine bu tanımı getirin koyun kulların fiillerine hüküm denir mi denmez mi diye sorun. Talebe şunu diyecek size bu tanımda kesinlikle kulların fiilleri hüküm olarak isimlendirilmez. Bak. Çünkü müpteda el hükmü e, haber hitabullah. Hükmü tarif etmiş. Ondan sonra, ondan sonra bu hükmün ne ile alakalı olacağını yani hayvanların fiilleri, kuşların fiilleri, taşların yuvarlanması, güneşin doğması, e, ayın batması hüküm değildir demek ah, hey, adına ah, hey. bunun fiiliyle alakalı olacak demiş. Hayır ben burayı tartışmayacağım. Hayır yani, bak, bak namazın siz, kendisine kim? Bak ah, şimdi namaza kılıp kılmamasıyla alakalı olarak bahsediyoruz. da hüküm olayı. Siz, ben burayı tartışmayacağım. Sizden önce ve sizden sonra hiç kimsenin söylemedi ve söyleyemeyeceği şeyi söylüyorsunuz. Yok sen, bak Oğlum. şimdi Murat, Murat u -u. kardeş, değil, değil, değil. U -u. Bak Buyurun. şimdi, ben sana, Açık. ben sana, ben, ben sana usul fıkıhtan da getirdim, e, u -u. tamam mı? Size Hayır, de kaynak da getirdim. Siz tahlist ediyorsunuz, yapma. Bak, ben sana şöyle Hayır. söyleyeyim, peki, diyorsunuz hüküm olayı alimler ne diyor? Hökumu tarik-i saleh namazı terk edenin hükmü, ne yapacağız? Bak, ha, namazı terk etmediğine hükmü. Namazı terk edenin bak, bu ne demektir? Namazı terk edenin evet. Hakkında Allah'ın hitabı demektir. Tamam. Namazı peki namazı terk, terk etmediği zaman ne yaptı bu? Nasıl? Allah'ın namaz terkiyle hükümetmedi kendi nefsinde değil mi? Hayır hayır. Bunu siz, bunu hiçbir Arap böyle kullanmaz. Bir dakika peki. Hiçbir Arap dediniz. İbni Hazm'ı ne yapacağız? Yanlış yapmış. E, hem Arap kullanmaz dediniz hem de yanlış hayır, yapmış diyorsun. Namaz, Arap namaz, değil mi İbni Hayır. Hayır. İbni Hazm genel bir tarif getirdi. Bir siz namaz dediniz de Bak şimdi siz başta dediniz ki burada İbni Hazm da hata etmiştir değil mi? Dediniz Bakın, bunu. Bakın İbni Hazm'ın ayette ve mellem yahkumu bir babanın iki çocuğu arasındaki, iki çocuğuna muamelesi olarak getirmiş, hata etmiş. Arkasından şimdi de dediniz Bak şimdi ki... Bak hata etmiş namaz diyorsun kıyasla. ama demin dedin ki Hayır. bir Arap bunu söylememiştir. Murat kardeş Bak. ama demin dedin ki bir Arap bunu söylememiştir. Şimdi diyorsun Bak. ki İbni Azam hata etmiştir. Ya böyle olmaz ama neye bakın ben neye bir Arap bunu demez dedim. Namaz kılmayana, namazla hükmetmedi. Oruç tutmayana, oruçla hükmetmedi. Hacca gitmeyene, haçla hükmetmedi. Bak şimdi hmm. biz ilk İbni Hazım'dan Bilmiyorum. bahsederken Murat kardeş ilk ilk ilk ben İbn Hazım'dan söyle, söylerken İbn Hazım bu işte kişi e, oğulları arasında hükmetmemesi vesaire İbni Hazım buna bu diyor ki kim ay, ayetin zahirini alırsa burada dalalete düşmüştür haricilerin yaptığını yapmıştır Çünkü bir babanın o iki evladı arasında hükmetmemesine dahildir bu ayetin zahiri bunu içerir Siz dediniz ki bu batıl sonra bunun, bunun üzerine söylediniz çünkü dediniz ki fiiller hüküm değildir biz fiillerin hükümünden bahsetmiyoruz ki. Fiilleri uygulama, uygulayıp uygulamama olayı hükümdür. Hayır, Bak şimdi, fi fiillerin... Yok, Bak şimdi. Yani Bak çok şimdi. basit, basit e, ve mukarrel konuda. Yani bakın ben size şunu söylüyorum. Şu an elinizin altında. Elinizin altında. Usulü fıkı kitabı var mı? Şu an elimin altında yok. Şu ee, an elimin altında yok. İsterseniz izin, vers izin verseniz ben bir fıkı usulü kitabı açayım. Ya Murat kardeş, yine aynısını söyleyeceksiniz değil. Yani git okuyun. Hayır, git aç gel tamam. Murat, sizden önce kimse söylememiş. Değiliz. Hayır, değil. ben de söylüyorum. Nasıl söylememiş? Amreti verakatta söylemiştir, İbn Hazım fişalda söylemiş. Bunların hepsi. Fiş, hani verakatta ki Vera... metni okuyun. Nasıl? Verakatta metni okuyun. Kitab Allah Şare. Evet. Bi afgal mükellefin min wadi nabtahiyni ou kitab. Bak, mütaaleq, mütaaleq. Değil, Bak Murat kardeş, Hayır. yapma. Sufanallah kavramlar karşılaştırılmayın. Yapma. Peki, yani şey bak, bak, bak şimdi bak şimdi. Şimdi siz diyorsunuz ki, ki bak şimdi Murat kardeş. Yani siz diyorsunuz ki kim Allah'ın hük, hükmün bu zaten anne hani diyorsunuz ya ayetin zahirinde bu var. Demiyor evet. musunuz ayetin zahirinde? Yani evet. zahir zahiri biz ayeti zahir üzerine alırız. Değil mi? Bak evet. şimdi. Ayeti diyorsunuz ki biz zahiri üzerine alırız. Şimdi bak. Burada İbn Hazim icmaya zikretmişti ki ayet zahir üzerine alınması, tamam mı? Yine İbn Abdülber temhitte zikretmiştir. Bu zahiri üzerine almaz. İmam Acuri şeriatı zikretmiştir. Peki. Bak. Siz mukabilini getirin. Bu ayet zahiri üzerinedir lafzını söyleyen kim var alimlerden? Öyle yapalım o zaman. Hani icmayı bozuyor diyorsunuz. gerek yok ki. Nasıl Buna gerek, gerek... Yok, Murat kardeş? Buna gerek yok ki. Peki kim Buna söylemiş senin söylediğin 1400 senedir al... a... ayet ben zahiri şey... üzerine? Selef alimlerimizden. Bu kafirun ayetini zahiri üzere almamız gerekir diyen bir müfessir var mı? ayet zahir zaten zahir üzere alacağız. Zahir ayeti zahir üzere tamam. alınmak gerek yok tarine. ama burada mukabil yani, var allah Murat allah bana bir şey emredecek. Allah-u Teala. Ayet muhkem, zahir, açık e, Udu olacak. Ha. Ben bunu anlayabilmek için bir alimden böyle anlayabilme adına deli arayacağım. Değil. Bak ya, yanlış almıyorsun. Okay. Hayır hayır bak. Söz, sözümü istediğim bak. Sözümü çekme oraya Allah için. Kesin. Benim sözüm çok acık. Neden? Bununla benim cevap cevap aslen, aslen, aslen bak, dikkat edersen aslen benim sorum Hı. Eğer direkt bida'i olarak olsaydı senin söylediğin haktı. Sen nereden bulacaksın her alime bunda icma var mı? O değil. Ama mukabil var burada. Mukabil var Murat kardeş. Bak şeria yani sen yani şimdi bak bu selef alimlerimiz koskoca selef alimlerimizin isimlerini zikrediyorum. Ve bunlar isimleri zikretmekle kalmıyorum. Bunlar icmaya zikrediyor. İşte evet. durum böyle olunca senin mukabilini getirmen lazım. Bu icmayı bozan. Yani ben sen kendin Bak şimdi imni temin ediyor biliyor işte musun? Bak şimdi, bak ya, şimdi Murat kardeş. Çok... Yani hangi tefsir kitabını açarsanız açın. Ee, beş görüşü bulduğunuz. Bak beş İnkar görüşten şart. bahsediyoruz yine. Ya, güzel kardeşim bak şimdi e, e, e, e. sen diyorsun ki İbni Abbas. İbni Abbas'ın Abbas nedir tefsiri? Kabul ettiğiniz tefsiri bu ayete dair nedir? Bir saniye. Nasıl? Bir daha söyle. İbni Abbas'ın bu ayete dair e, kabul ettiğiniz tefsiri nedir? Benim kabul ettiğim bir tefsiri yok İbni Abbas'ın. Zayıf rivayet. İbn Abbas'ın tefsiri evet. zayıf. Elhamdulillah olarak zayıf, evet. İb, e, İbn Mesud'un yok e, senet olarak mı, dirayet açısından mı, rivayet açısından mı zayıf? Rivayet açısından. Dirayet e, rivayet açısından zayıf kavilleri var. Birinde, birinde e, ki sahihtir bu. Buraya girmek istemiyorum ama e, küfrün ne küfürdür diyor hı hı. birinde. Hı hı. Yani ihtimal şart getirmiyor bakın. İbn Abbas'ın bak. lafı olarak söylüyorum tamam mı? Yoksa İbn Abbas'tan bu dirayet olarak sahih. Ona geleceğiz o usulde konuşulacak. Tamam mı? Bakın. Yoksa bu İbn Abbas'ın bu İbn Abbas'a sahih. Ama rivayet senet açısından. senet açısından, açısından, açısından. sanki pek bu. Hayır, tamam. Hayır, bak, hayır. Şimdi, bak evet. Murat kardeş anla beni. Bence Sen öyle bir... iddia et so, bak, ona karşı gelmiyorum. Et, bu ihtilaflı bir mevzu. Tamam? Benim kalbim şu an meyl söylüyorum. Hayır soru soptunuz ya. Ama dikkat et bak beni anla da ondan sonra yani sanki ben hani farklı anlatıyormuşum gibi. Bak şimdi, bu bilmen ben ne inandığımı bil ama o yüzden. Şimdi İbn Abbas burada, tamam mı? Burada İbn Abbas'ın rivayet olarak gelen, senet olarak, senet olarak gelen, benim kalbimi mutmayın olduğu, zayıf olduğu yönünde. Ama bu İbn Abbas'tan sabit değil demek değil, tamam? Mı? Bunu anlayalım önce. Heh. çünkü demin de söylediğim gibi, ben İbn Abbas'ın, dikkat et, kasette bu kayıtlı. İbn Abbas'tan iki görüş yok dedim, dikkat edersen. Tek görüş var. O da istihlal yönünde, tamam? Mı? O da istihlal yönünde. Ama bu işte rivayeti sahihti. Yani senet olarak sahihti. Böyle de kalbin mutmain oldu. Bu yüzden değil. Ben usulü olarak bakıyorum. O yarı geldiğinde konuşulur. Yani bil benim akidemi tamam mı? i̇bn evet. Abbas'tan bu usulü olarak sabitti. Evet. Evet. Şimdi e, sahih kavil, Hişem bin Hücer el-Mekki'nin olduğu kavil değil. O evet. kavil değil. Evet. Bununla birlikte İbn-i Cerir'in, Veki, i̇bn Veki Süfyan Mamer bin Raşit, i̇bn Tavus ve Tavus kanalıyla i̇bn Abbas'a isnad ettiği rivayet hiç tenkide uğramamıştır. Hiç tenkide uğramamıştır ki eee Taberi bunu Camiül Beyan'da zikreder. Hiç tenkide uğramamıştır. Bu sahih bir senettir. Yani sahihtir ve demiştir ki demiştir ki bu küfür Allah'ı meleklerini inkar etmek gibi bir küfür değildir demiştir. Yine yine o bihi küfrün. O bununla küfre girdi demiştir. İcma bozuldu. Buyurun. İcma bozuldu tamam buyurun. Hiyebihi e küfür. Sahabı... küfür ne demek? Murat kardeş, hiyebihi küfür ne demek? O bununla küfre girdi demek. Hangi küfür? Ee, tahsis edebileceğiniz bir şey yoksa büyük küfürdür. Niye? Çünkü dilde asıl olan, sizin de kabul ettiğiniz mecaza gitmemektir. Bir, bir, bir dakika, bir şey Mecaza girmeyelim de. Şimdi, Yok, girmeyelim yani, de. E... Heh, bak, şimdi diyorsun ki as, asıldır değil mi? Tabi tabii, asıl da e, e, ne üzere var olundaysa kelimeyi o şekilde Peki kelime ne üzerine vad olunmuştur? Küfür kelimesi dinden çıkaran, insanı dinden çıkaran, ebedi cehennemlik yapan e, fiilin üzerine vad olunmuştur. Peki mesela işte e, işte kendisini babasından başkasından iftireden küfür etmiştir. Yine nihayet küfrodur. So, Nasıl? Sıba Müslüman hususuğun vakti lük küfrün diyeceksiniz. Ha. Ha. Yo, dil, var, dil, dil dil dil dil. Hayır, Karine var. Değil, değil. Murat kardeş, o değil. Ayet var, Karine var. Ondan bahsetmiyorum ben. Tamam. Yani o zaman, bak şimdi, eğer nekiralı, bunu bilirsin sen. Eğer nekiralı haldeyse bu bu muhtemeldir. Hiçbir hikûfun muhtemeldir. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Öyle değil. Hiçbir hikûfun muhtemeldir. Tamam. İlaç al ihtimal batıralı sizler. İhtimal varı da oldu mu sizler batılı olur. Hayır, değil. Tamam, <gülüyor> böyle olmaz. Değil, değil. Bakın, ya bu böyle değil. Bak ben izah edeyim size onu buyur, da. Buyur. Elif Lamlı gelirse, ki bunu söylediniz, zaten iş bitti. Yok. Demek ki Elif Lamlı geldiği zaman kesin büyük küfürdür. Kim demiş? Neyse onu geçtik. şimdi demiş? Geçtik. demiş? Ben, Elif Lamlı kesin büyük küfürdür. Ben diyorum. Sen diyorsun. Hı. Kim demiş bunu Murat kardeş? Nasıl? Yani sen bunu kendi kendin iştahat mı <gülüyor> ettin yani? Evet. <gülüyor> Yapma, yani gözete. siz... Delil var mı elinden? Bak bak bırak. Siz, Güneş Murat, ısıtıcıdır sözüne Bak şimdi Kim, değil değil derseniz, bak şimdi, tamam değil Bak ben, şimdi Ben ben dedim derim Buna delil getirmeye gerek mi? Murat kardeş bir saniye bir saniye Yani bir saniye. Eliflamla muarraf olmuş bir kelimenin Hangi Arap dili edebiyatında Murat kardeş yapma hangi Arap dili edebiyatında Nerede bu kaydı Eliflamla şu, olduğu zaman büyük küfür katlediler şu, e, Şuzuru Zehebe bak Nasıl? Şuzuru Zehebe bak şu, şuzur, şuzur değil şuzur şuzuru, şuzuru Zeheb, zeheb. <gülüyor> İbn-i Tamam, Murat yani Kardeş Bunu, de yanlış bunu bak, talebe de bilir, bunu talep bilir. Nerede El diyor İslam ne diyor söyle söyle, söyle söyle Öyle bir şey yok şurada Söyle bakayım ne, ne diyor Lafsınız zikre buyur Ne diyor Getir bakayım onu getir görelim abi Hadi ümmet görsün abi. Yok ee, Azli'de de var onu da biliyorum ee, Şüzürüzze hep de Eliflaman, ee, Daha doğrusu bir kelimenin muarif olab e, olabilmesi için hangi şartları getirdiğini söyler. Eliflamlı olan bir kelime muarif olur der. Tamam, muarif olur. De. söyler. Heh. Tamam mı? E, bitti başka ne desin adam sana? Murat kardeş büyük küfürden bahsediyoruz. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Yani büyük Eliflamlı olduğu Hı, zaman büyük. Şüzürüzze hepden. Yani Arap dil gramerinden bana soru soruyorsunuz. Değil. Ben, ben neyi sordum? Benim sorum neydi? Allah aşkına Murat kardeş yapma. Nahi, nah, size ben Nahiv kitabından küfür kelimesinin eliflamlı gelirse e, büyük küfre hamledileceğine dair nereden buluyor? Tamam işte. Bak ben sana. Kim sana dedi Nahiv kitabından getir Murat kardeş? Ben hangi sana Arap, bana hangi Arap bak, bak bak ben sana diyorum, diyorum ki bana bir tane delil getir. Getir buyur. Bana bir tane delil getir. Eliflamlı olduğu zaman büyük küfür olur. Bu nerede? Hangi usülde karar kılınır? Anlamadım burayı ben. Bak, bak şimdi. Diyorsunuz ki küfür kelimesi, tamam mı? Eliflamlı kullanıldığı zaman. Evet. Küfür kelimesi eliflamlı kullanıldığı zaman bununla büyük küfür kastedilir. Evet. Sabahtan beri tekrarlıyorum. Delilin ne? Bu kadar açık ya. Ya bakın. Ee... Nerede? Yok yok, gerek yok. Bak, ee, bu Arapça kavayit kuralıdır. Tamam. Kavahit kuralıdır. Nerede, bu? nerede? Bakın, nasıl nerede? Delilin ne? Nerede bu? Ay şimdi Arapça kavahit kuralıdır veya o, başka, o, o, başka bir o, o, şeydir. Yani eliflamlı kullanıldığı zaman büyük küfürdür. Nerede bu delil? Buyur söyle kardeş, nerede bu delil? Bir saniye, ben size şunu söyleyeyim. Ee, Feulâike hum el-kâfirûn. Bak şimdi, yine gireceğim. Damirul Fasıl vesaire Murat kardeş, yapma ya. Allah aşkına. Bak bu konuşmanın adabı değil. Yani sen ben dedin ki bak sen yani işte Hayır, yok. Hayır konuşmanın adabı. Bir saniye konuşmanın bir, bir, bir lafımı bitireyim Allah aşkına. Güneş bak. insanları aydınlatıp şimdi, aydınlatmadığını tartışmak değil. Bak şimdi güneş diyorsun yani, ama bak şimdi bak güneş diyorsun yani, tamam güneş açık bir şey demiyorum e, ama diyorsun ki bu bakımından, bu dilde mesela, mevcut. Bak, ben de diyorum ki de delil getir ya zaman. Murat kardeş. Yani Bahrül Muhy'de baktığınız zaman hemen der ki e, Elif geldiği için bunun küfrün düne küfür olması kesinlikle mümkün değildir der. Bak dil bakımından açıklıyor. Yoksa ayet üzerine istidlal yapmıyor. Ne diyor ne diyor ne diyor bir daha söyle. Eliflam gelirse büyük küfür müdür diyor illa. Hatta geldiği için küçük küfür ihtimali tamamen batıldır diyor. Oku buyur Ahye onu oku. Nerede? Yanında mı kitap? Bir saniye burada bu. Burada. Bir sen kitabı açıyorum ben bekleyin siz. Murat kardeş. Az esiyor. bunu hep söylüyor zaten canım. Subhanallah. Evet. Nasıl açıyorsan kitabı. Kitabın Hı. neresinde varsa yapma Allah aşkına. Buyur dur açın. dur açacağım bir saniye Buyur, bekleyin bakayım. hemen hemen bekleyin. Eliflem olduğu zaman ha muharraf olduğu zaman illa büyük küfür olacakmış değil mi? Buradaki küfrün diyor. Buradaki küfrün nimeti inkar olduğu söylenmişse de bu zayıf kalmış bir sözdür. Hı. Çünkü. <gülüyor> Küfür kelimesi mutlak olarak geldiğinde dindeki küfre delalet eder. E batıl, Murat kardeş mutlak olduğundan bahsediyor. Ya niçin lafızlar üzerinde oynuyorsun Allah aşkına ya? Mutlak ben diyor ki ne? bak şimdi Murat kardeş mutlak eliflamlı veya eliflamsız. Tamam mı? Ben yani sana onu istemiyorum. Akhir yani delil getireceksin bir bana. Nerede lafız, e bak bir şimdi, küfür lafız kelimesi. mutlak olarak zikredildiği ahir, zaman bu da kayıtlı. Ahir, bak, bir şimdi, lafız. bak şimdi güzel kardeşim Allah aşkına yapma. Bak adil A ol. Belki bana, Adi, bana kün, bak, kün duyabilirsin getirdiniz, belki getirdiniz, ama adil olman lazım. Getir dediniz getirdim. Bak Razi de diyor ki Bak bırak şimdi zek... Razi'ye geçmiyoruz. Bir saniye bir saniye. E bu Hayyan'ın sözündeyiz şu an. Razi'ye geliriz. Dur. E bu Hayyan'ın hayyan sözündeyiz. Tamam mı? Bak Ra, Ebu, e bu Ebu Hayyan, tamam mı? Selefi olmadığı halde Razi selefi olmadığı halde bu sözleri hüccettir. Bir bir, bir noktaya kadar hüccettir. Bak burada sana muhalefet etmiyorum. Tamamdan her bildiğim bildiklerimi ben de sana söylüyorum. Bak şimdi. Raziniz kavrine geçme. Şimdi onu Ebu Hayyan'da bulacağız. Adil o. Biz buraya kaydettik. Eliflam'ın mu muarraf olma halini. Niçin sen kitabı açarken ben sana başta dedim. Ben eminim. Murat Murat dedim. Yani Murat kardeş dedim. Bu içinde olmadığını bildiğin halde niçin açıyorsun? Yok işte bu içinde. Buyu söyle. İşte, nerede? Eliflam işte. hokum kelimesi yani şey kufur kelimesi. Eliflam'la muarraf olduğu zaman büyük küfür kastelidir. Nerede bu? Evet. Anlamak istemezsek göremeyiz. Söyle bak. Oku. Burada hepimiz Türkçe bu biliyoruz ya. Oku. Oku bakayım. Oku. Söyleyin. Maide 44'ün tefsirini yapıyor değil mi? Heh. Evet. Bu hayal. Fe ulayike humül kafirin ifadesini getiriyor. Değil Hı. mi? Evet. Bunu getiriyor. Hı. Ve arkasından diyor ki hemen. Burada küfür sözü diyor. Mutlak olarak zikredilmiş. Nasıl zikredilmiş? Mutlak olarak. Yani, Achı, bizim bahsimiz ne? Murat bizim kardeş. bahsimiz Eliflamlı gelmesi. Yani evet. Mutlak tamam. Biz... Orada nerede? Bak, Bak şimdi. Bak şimdi. Ya elif lamlı bak şimdi. Mutlak, mutlak dediğin gibi, zaman Elif lamlı gelmesi şart mı? Yoksa küfür veya el küfür ikisi de kastedilir mi? Elif lamlı geldiği zaman mı? Mutlak lafının içine Elif lamlı da Elif lamsız da giriyor mu? Bakın mutlak lafzın tarifini yapmıyoruz. Bir ya lafız. Eliflamlı Elif lamlı hayır. ise mutlaktır. Bak şimdi Murat kardeş. Ve ferdik kelimini Bu da bir kaidedir. Bak bak. Bizim bahsiz neyiz? As hepsi katı, el, el as fil kelim. Bir, bir tamamlayayım inşallah. Bak ahi Allah aşkına yani, yapma. Bak şimdi. Dedim ki, hukum ki. kelimesi. Bak şimdi. Dedim ki hüküm kelimesi eliflamlı kullanıldığı zaman bununla büyük küfür kastedilir. Tamam mı? Ben dedim ki delil. Dediniz ki Ebu Hayyan bunu dil açısından söylemiştir. Şimdi Ebu Hayyan'ın lafından getireceksin. Ahi, hüküm kelimesi eliflamlı olduğu zaman büyük küfür. Biz hüküm kelimesi şey küfür kelimesi mutlak zikredildiği zaman büyük küfür küçük küfür ondan bahsetmiyoruz. Bizim bahsimiz ne? Bahiste kal ahi Allah aşkına Küfür Bahişte kelimesi, küfür, siz, bak şimdi, bak, bir bak, tamamlayayım, küfür kelimesi, eliflamlı olduğu pek, zaman, Ben soruyorum, şunu soruyorum, çok basit, değil, çok değil, soruyorum. ama bir saniye. Ben bir saniye, soracağım, mutlak olarak gelen ibaret hangisidir burada? Bak şimdi, ahi, biz Şurum ondan bahsetmiyoruz, şey Hayır, bak ayır, güzel ayır, kardeşim, soracağım. güzel ayır, kardeşim, ayır, bak, güzel kardeşim, dikkat Bakın, sen ayır, bana istedi. bak ayır, onu mutlak, ayır, ya bak, yapma, ayır, Murat ayır, adil ol, adil. Ne için bak? Bak şimdi, Murat kardeş, bizim Hayır. bizim mevzumuz Ebu Hayyanın ne düşündüğü mü? Bak şimdi, Ebu Hayyanın yoksa yoksa küfür kelimesi hakkında ne söylediğimi? Küfür kelimesi hakkında ne söylediğimi? Bizim bahsimiz ne? Bizim bahsimiz küfür bu kelimesinin eliflamlı olup büyük küfür kastedildiği, yoksa mutlak olduğu zaman büyük küfür mü kastedilir, küçük küfür mü kastedilir, o mu bizim mev mevzumuz? Peki, peki, yoksa peki, küfür kelimesi biz... zikredildiği zaman onunla, bak şimdi. Siz Yoksa... şunun gayretini yapıyorsunuz. Siz şunun gayretini yapıyorsunuz. Ben ibareyi okum sesim geliyor değil mi bu arada? Aha, geliyor. Ben ee, ibareyi okuyacağım da siz orada yok bulamazsınız dediniz. Hı. Ben getirince bulamadığının çabasını yapıyorsunuz. Eliflerimle diş mutlak diyorsan. Eğer böyle dersen bak böyle dersem, yanlışım. Tam biter biter. Ben yani devamlı susuyorum, bitiyorum, bittikten Hayır. sonra diyorum ki bu e, başlıyorum Buyur. arkasından bun diyorum. Eliflam ahmak bir insan mı ki şey pardon Ebu Hayyan ahmak bir insan mı ki durup dururken mutlaklıktan bahsedecek mutlaklıktan niye bahsetmiş çünkü eliflamla gelmiş Ahy eliflamla geldiği için mutlak olmuş. Hayır elif sen az önce demedin mi eliflamsız da olsa küfür mutlaktır ahi ne yapıyorsun Ahy Allah aşkına bir, de ya. ben. Bir, sani bir saniye şimdi diyebilirim küfrüne sen mutlak demedin mi? E tamam mutlak mıdır? Mutlak mıdır muayyen mi? Hayır değildir. Hayır değildir ama büyük küfürdür. Bir dakika mutlak çünkü, mıdır o? Hayır Aferin. değil. Değildir. Mutlak mıdır Murat kardeş? Hayır değildir. Değildir. için değil küfür? Neyle kayıtlanmış bir küfür? Çünkü, çünkü kayıtlar gelmediği için mutlak değil. Ha, e, mutlak olması için eliflam şartı var öyle mi? Tabi. peki o Tabii. zaman? Sadece bir şartı yoktur. Mesela. Ha eee de bir saniye. mutlak yok yok yo, dil o değil o değil şimdi küfrümüz bir tane bah bahsimiz bir saniye küfrün tamam, tamam. bir inklamı gel 8 bir saniye o zaman o zaman İbni İbni Abbas'ın büyük küfür de olur sözü şey hiye bi küçük küfür de olur doğru mu Nasıl? Eğer mutlak onursa doğru. Nasıl? E olursa, olursa derin doğru. de akide demek ki bak mutlakmış. Subhanallah. Neden? Bakmış. E sen diyorsun ki mutlak kayıt olursa geldiği doğru. Zaman, hayır, bak bak Murat geldiği zaman. Allah muhakkak Takibe gidemezsiniz. Değil değil. Bak şimdi İbni Abbas'ın sözü küfür kelimesi. Neden büyük küfür hiye bihi kufrun? Biraz, biraz başa gidelim biraz başa alalım. Bak Hi, tamam. Biraz başa alalım. Hiye bihi kufrun neden büyük <gülüyor> küfür? <gülüyor> Ama e soru sormak de... istiyorum Murat kardeş. Hiye bihi kufrun lafzı neden büyük küfür? Çünkü dilde anlamı odur. Ne, neden neden? anlamı odur. Neden neden büyük küfür? Küfür kelimesinin dindeki anlamı budur. Ya bak şimdi küfür kelimesinin dindeki asıl manasına dönersen setir örtmektir. Ondan bahsetmiyorum din, ben. Din, dindeki değil, dildeki setirdir. Onu din diyorum. ben anı... Ah, dildekini diyorum. Dildeki asıl evet. manası setirdir. O, tamam zin, mı? O bizi ilgilendirmiyor dildeki bak anlamı. Bak şimdi. He. Dindeki, diyorsun, dindeki anlamı büyük küfürdür. Bak şimdi. Şer'i ıstılahdaki anlamı önemli. Neden küfür, işte büyük küfür? Bak ne dinde anı. neden büyük küfür dindeki anlamı? Şer'i ıstılahdaki küfür kelimesinin tarifini yapar mısın? Bak şimdi, şimdi ahî, neden büyük küfürdür? Hayır, şer'i ıslah Küfür kelimesinin tarifini yapma. Murat kardeş, neden büyük küfürdür? Yapma, Allah aşkına yapma ya. Büyük, küçük değil. Şer'i ıslah Tamam, onu diyorum işte. Ah, iyi, bak bak, şer, bak güzel kardeşim, şerhi ıslahı söylüyorum ben. Sen bana, eğer sen bana burada küfrün ıslahı manasını söyle, bir tane alimden musakir kılınmış, tamam mı? Allah şahit, senin kabine dönerim. Ne biçim bir soru ya, küfrün ıslah manasını? Bana bir tane tarif getirebilir misin ıslah manasını? Söyle bakayım Arapçasını Murat kardeş. Niçin soruyorsun ben, bunu tekrarlıyorsun? Yapma ya. Ben size Nasıl ben bu bahis? Size yok sorayım. ki, yok tarifi yok. Murat kardeş. Getir tarif bakayım bir bana şey. bir tane. 150 tane tarif yok. var ya. ıslahî tarifi neyi soruyorsun sen? İcma edilmiş ıslah tarifi mi var? Hüküm. bunu öğrenmek istiyorum. Murat kardeş, bak şimdi bak. Tarif anlamsız bak şimdi. bir şey mi küfür gibi? Niçin benim cevap vermiyorsun? Diyorum ki hüküm kelimesi neden büyük küfür ya? Diyorsunuz ki ıslahı manası ne? Oraya geliriz ıslahı manasına. Niçin büyük küfür? Ahi, dindeki manası niçin? Ee, Demin senin işte o karşılığın şeyden dolayı mutlak olduğu için. Konuşmayı 5 dakika siz özetleyin. 5 dakikada ben özetleyin. Bitirelim. Tamam e, Murat Çünkü kardeş. Siz ben, ben de... muhterrer kaydeleri hiçe sayıyorsunuz. Bak şimdi Murat kardeş. Murat kardeş. E, Birincisi, tamam siz 10 e, dakika özetleyin. 10 dakikada bak. ben özetleyin. Dil, konuşmayı dil. bitirelim. Buyurun. Dil, dil, dil. dil öyle. Öyle değil inşallah. Bir, ben hiçbir fayda vermeyeceğine inandım. Anlatabiliyor muyum bu konuşmayı? Ee, o yüzden e, ben, bence burada bence bırakalım bu... arkadaşlar, tamam? Burada bırakalım. Yok 5 dakika burada. özetleyin. Burada burada, burada bırakalım arkadaşlar. Tamam. Ben 5 siz... dakika özetleyebilir miyim? E, özetle beş. E, özetle beş. Ama bak şimdi, Murat Ama bak şimdi. Evet. dinle dinle dinle inşallah. Dinle bak, şimdi. bak şimdi. Buyurun o zaman. E, e, e, e, e, siz e, benim başta benim başta konuşmalarımı, konuşmalarımı dinlemişsiniz vardı benim sözüm de benim sözüm. Geri geliyor, nereye? Nasıl? Geri geliyor bana siz. Operaları mı açtınız? Ayetten dolayı dur kapatayım biraz tamam. Operörü biraz e, kapatırsan ha tamam şu an gelmiyoruz. Bak şimdi Murat kardeş. Siz benim başta sözümü, sözlerimi yani birileriyle konuşmamı tenkit ettiniz ama bu <gülüyor> kusura bakma yani eğer bu tenkit edilecek sizin söylediğiniz de tenkit edilir. Anlatabiliyor muyum? Bak e, yani siz bana şimdi Hı. burada dediniz ki e, biz burada bunu güzelce ne konuşacağız? Bunları yapmayacağız ama bak olmuyor böyle Murat kardeş. Anlatabiliyor muyum? Yani ben size bir soru soruyorsam ve bu soruyu da Allah için soruyorsam sizin cevap vermeniz lazım. Bana de ki ben cevap vermiyorum. O ayrı bir mevzu. Yani ben sana soruyorsam dindeki yeri neden büyük küfürdür? Yani küfür dindeki yeri neden büyük küfürdür? Sen bunu bana işte küfrün ıslahı manasını sorarak değil. Bu bir soruysa sen bunu soruya soruyla cevap verme. Çünkü azı Bak şimdi değil. Sorunuz sorun sorun sor yanlış olduğu için ben hocam. Hayır yani. hayır. Bak şimdi Murat Tarih. Peki bak şöyle söyleyeyim. Küfrün ıslahı manasında icma var mı Ahi? Ben 5 dakika özetleyeyim. Ben de 5 dakika yok. özetleyeceğim. Tamam Özetlersin. E, küfrün e, küfrün ıslahi manasında icma var mı? Sayın Ebuzer kardeş şu an siz konuşmamızı özetleyip bana vermek istediğiniz mesajı vereceksiniz. Tamam vereceğim. Ama de... Müsaade evet. et bana. Ben tamam. bir soru soracağım. Siz soruyorum özetleyin. Bak, kapat. Hayır. Murat abi ama siz... bir soru soruyorum. Amdaşım, tamam özetleyeceğim. Yani, özetleyeceğiz, özetleyeceğiz. Siz... Bana... Mutlak gelen elif gelen mutlak değildir dedikten sonra ya Murat kardeş nereden çıkardın Eliflamlı değil? Eder bak, sonra, bak şimdi Murat kardeş. Bunların fiilleri hükümdür dedikten bak sonra. Bak bak bak. Murat kardeş nereden çıkardım ben Eliflamlı mutlak değil? Nereden duydun bunu? Nasıl? Eliflamlı mutlak değil demişim. Nereden duydun bunu? Sabahtan beri onu Murat musunuz? kardeş diyorum ki Eliflamlı olduğu zaman illa büyük küfürdür kim ne demiş delilini getir ya. Yapma Allah aşkına hepsi sayıdı bunlar. Getirdim sadece. Ha, sen de getirdiğin delilde bir tane hepimiz Türkçe biliyoruz burada. Ebu Hayyan elif'le büyük büyük e, şey küfür kelimesi elif'le olduğu zaman büyük küfürdür. Böyle bir sözü hiç duymadık bu hayatta. Sen habire mutlak diyorsun, mutlak diyorsun. Hiye bir küfre de az önce mutlak dedin sen. Çünkü hiye bir küfrün neden büyük küfür olduğunu hala söylemedin bana. Akhı yani boş ver. Yani benim beş dakika senin beş dakikaya da hiç gerek yok bence. Tamam boş Yo, ben beş Yok ben 5 dakika Yok hayır, kardeş, yok. Ha? Yok yok inşallah. Niçin? Yok e, böyle o anlaşılmayacak. Anlatamıyorum böyle hiçbir yere varamayacak. Hayır, yani, hayır yok bunda. Bak, şu anı kadar yok. dediklerinizi 5 dakika nesayetteyim de. Şöyle ha yapayım mı? Murat kardeş. Adam? Benim benim caiz olmayan bir şeyi yapmam e, yapmamı ister misiniz? Nasıl? Caiz olmayan bir şey yapmamı ister misiniz? Bak, kimsenin istemek istemiyor. Ben şu an konuşmamızı caiz görmüyorum Öyle baksan tamam. Konuşmuyoruz zaten. Hayır yok yok. Ya, bak, dinlemeyi yaklaş... de caiz görmüyorum. Bir saat bir saat konuştuk Murat. Dinlemeyi de caiz görmüyorum Murat kardeş. Yanlış görüyorsunuz. Dinlemeyi de caiz görmüyorum. Ama yani ben, yani ben ne yapıyorum? Bak de size benim Allah için şöyle bir nasihat düşün. ediyorum. Bugüne kadar al sizden için... hiç, C hiç kimsenin söylemediği hayır, hayır, şeyleri söylediniz dıttayetle bütün benim Dinle. Bana bir dakika konuşma hakkı tanımaktan değil. çekiniyorsunuz. Değil değil. Buyurun başlayalım. Bak, bak, bak. bana bak şimdi. Bak şimdi. Nefis yapmayalım tamam mı Murat kardeşim? Yok i̇şte, değil Yok değil bana böyle beş işte dakika işte konuşmamış. Ya böyle hani şey gibi işte al şekerimi ver şekerimi yok yok. Öyle bir şey yok tamam mı? Bak, Nefis yapacak olsam bak önce şimdi, ben değil. konuşacaklarım. Siz Allah buyurun. için din, dinle dinle inşallah. Allah için e, konuştuk. Tamam mı? Bunu burada kesiyorum. Tamam Ama ben sadece size çok küçük bir cümle söylemek isterim. Allah için bunu baştan sona dinle bu kadar. Hayır bir saniye. Caiz tamam. değilse söylemeyin. Tamam. Söylemeyeyim. Hadi selamun Aleyküm.